Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyenimiz Resulullah Efendimiz veda hutübesinde çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir diye buyuruyor. Bunu günümüzde nasıl anlamalıyız? Örnek verecek olursam çocuğu olmayan bir adam bir bayanla evlenirse ve kadın gebe kalırsa o adam bebeği veda hutbesine göre kabullenmeli mi yoksa DNA testi mi yaptırmalı? hipsi birbirinden ayrı farklı şeylerdir. Cahiliye döneminde tam işler bunun tersiydi. İnsanlar çocuklarla, çocuklara sahip çıkıyordu. Yani bir kadın birkaç kişiyle beraber olmuşsa o birkaç kişi her biri bu benim çocuğumdur deyip çocuğa sahip çıkıyordu. Aşireti genişlesin diye. Tabi de cahiliye dönemi. Böyle olunca sorun çıkıyordu, sorun yaşanıyordu. Allah bu hükmü onun için verdi. Yani o kadın kimin evindeyse, o kimin yatağında doğarsa, o çocuk ona aittir dedi. Başkalarının ona sahip çıkması doğru değildir. Cahiliye döneminde böyleydi, hüküm de cahiliye dönemine göredir. Şimdiki duruma göre değil. E şimdiki durumla, kardeşimizin anlattığı durumla alakası yoktur. Evet, şimdi böyle bir durumda o DNA testini de yapabilir. Her türlü o şeyi yapabilir. Efendim evet. İstanbul'dan bir izleyenimiz. Efendim hayırlı akşamlar, sorum şu olacak. Hadislerde cehennemden çıkacak son kişiden bahsediliyor. Müslümanlar için bu konuyu biraz açar mısınız? Buhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, buyurdular ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle bir kısım insanlar cehennemden çıkacak, cennete girecektir. Bunlara cehennemlikler denecektir. Ravi İmran İbni Hüseyin kaynaklarını göstermiş efendim. Resul Efendimiz buyurdu ki müminler cehennemden kurtarılıp cennetle cehennem arasındaki köprüde bir müddet hapsedilirler. Bu sırada aralarında dünyada geçmiş olan haksızlıklar kısas edilir. Böylece günahlardan temizlenip paklandıktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun onlardan her biri cenneteki evini dünyadaki evinden daha iyi bilir ve kaynaklarını göstermiş efendim. Hadisi dinlerken doğru dinlemek, doğru anlamak gerekir. Burada cehenneme girip çıkar demedi. Nereden çıkıyormuş? Sırattan. Cennetle cehennem arasındaki sırattan dedi. Bu sırat cehennemin içinden bir yoldur. Sırat cehennemin üzerinde kurulan bir köprü değil, cehennemin içinden geçen bir yoldur. Allah ayeti kerimede sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Cehennemden geçmemiş olsun. Herkes oraya uğrar. Bununla beraber mizanda hesabı görülürken ya cennetlik ya cehennemliktir bu bellidir. Zaten orada öyle söylüyor. Herkes kendi cennetteki yerini görüyor. Buradaki evini gördüğü gibi, tanıdığı gibi oradaki evini de görür ve tanır. O cennetlik, cehennemlik değildir. Evet, zaten söylüyoruz, sırattan geçerken burada eğer zulmetmişse, yanlış yapmışsa, o sırattan geçerken mutlaka onun cezasını görür. Eğer tövbe etmemişse, afa uğramamışsa, haksızlık ettikleri, hakkını helal etmemişse yol boyunca zaten onun günahları onu, onun için, azap için dizilmiştir. O cehennemin içinden geçerken. Resulullah Efendimiz onu bir de tarif etti. Hatta böyle bir dikeni tarif etti. Tam oradan geçerken o diken onu yakalar. Böyle ona sarılır. Oradan kurtulamaz, korkar. Cehenneme yuvarlanırım diye korkar, endişe duyar. O günahı diken olarak orada zuhur etmiş. Herhangi birine eğer hakaret etmiş, köfür etmiş, haksızlık etmişse o da o günahı orada köpek suretine dönüşür. Nasıl o tabiri caizse, o insanı havladıysa, o köpek de ona havlar. Hatta üstünü başını yırtar. Artık onun elinden e, kurtulması için cezasını çekmesi gerekir. Ne kadar havlamışsa burada insanlara, o kadar cezasını çeker. Köpek de ona göre buna saldırır, ısırır, öyle gönderir. Yılanlar vardır. Kime hile yapmışsa, aynı şekilde bu sefer yılan, o hilekar haliyle zuhur etmiştir onun o amelinden dolayı. Onu ısırır, onu korkutur, onu çeker. Bütün insanların cennete gidecek olanların bütün insanların aynı şekilde günahları yolda dizilmiştir. tevbe etmemişse buna beraber eğer helallık almamışsa, helal edilmemişse cezasını çeker. Ama cehenneme yuvarlanmaz. Cehenneme yuvarlanmış olanlar Evet. O mizanda da kaybedenlerdir. Öteki cenneti görüyor, cennetlik olduğunu biliyor. Ama orada suçunun cezasını çekiyor. Onlara cehennemlik denir dedi. Haşa. Onlara cehennemlik denmez. Onlar cennetlik. Önceden cennetle müjdelenmişler. Cennetteki yerini görmüşler ve biliyorlar yalnız. Ama oradaki cezasını da çeker. Resulullah Efendimiz tarif ederken cehennemi, o cehennemin içinden geçen yolu 1500 senelik yol dedi. 1500 senelik yol. 500 senesi dik, 500 senesi düz, 500 senesi de iniştir dedi. Hatta öyle ki dedi, insanlardan bir kısmı ama cehenneme, cehennemlik yol. Cennete bir adım kala, yani bir adım daha atarsa cennete gidecek. Bir adım kala cehenneme yuvarlanır. Kimisi yolun yarısında yuvarlanır, kimisi yolun başında yuvarlanır. Evet, onlar da o korkuyla, o telaşla kurtulacağız diye, evet o çabalarını, gayretlerini sarf ederler. Onun için söylüyoruz. Allah ayet-i kerimede genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Eğer cennete varamazsa burada, gönlü cennete dönmezse, evet, oradan aşağı yuvarlanır. Ama bütün çabasıyla, gayretiyle yürüdüyse, vardıysa oraya varmıştır. Ona cehennemlik denmez, cennetlik olmuştur zaten. Cennete de müjdelenmiş, evini de, cennetteki evini de, yerini de görüyordur ama cehennemin içinden geçerken o azabı da tatar, bütün şiddetiyle bunu yaşar. Hiç kimse bundan kurtulamaz. Peygamberler de buna dahildir. Allah ayet de öyle buyurdu. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Uğrayacak herkes. Herkes o yoldan geçecek. Buna beraber Resulullah Efendimiz anlatırken insanlardan bir kısmı şimşek hızıyla geçer dedi. Bir kısmı rüzgar gibi geçer dedi. Tarif etti kendi zamanına göre. Bir kısmı koşar at gibi gider. Bir kısmı koşar gibi gider. Bir kısmı yürüyerek gider. Bir kısmı düşe düşe kaka gider. Yani günahkar olanlar düşe kaka gidiyor. Onun için cehennemden de çıkış yoktur. Yuvarlandığı mı cehennemliktir. Yuvarlanmadı mı? Zaten karşı tarafa geçerken herkes yaptığının tövbe etmediği bununla beraber e, başkalarına haksızlık etmiş, zulmetmiş, dedikodusunu yapmış, iftira atmış, laf söylemiş. Eğer helallık da almamışsa, ona helal edilmemişse onun kendi cezasını mutlaka görür. Bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa böyle e, cehennemliktir, cennete gider diye de Cennetlikse cennetlik, cehennemlikse cehennemlik. Buna beraber o sadece ahirette değil, dünyada da bellidir. Allah ayet Kerimede kerime de öyle buyuruyordu. Sizden biri öldüğü zaman onlara melekler gelir ölecek olan eğer cennetlik biri ise onlara cennetten cennetliklerden selam vardır. Allah'ın selamı üzerine olsun. Sen cennetliksin. Cenneti hak ettin diye müjdelenir. Eğer ölecek olan cehennemlik biri ise ona kaynar sudan ziyafet vardır. Ölecek olan eğer Allah'a yakın biri, mukarrebun biri ise ona da Ruhu reyhan vardır. Ruhun tecelli etmesi vardır. Onun hakikatinin tecelli etmesi vardır. Aşkın tecelli etmesi vardır. Ona Allah'ın cemalının tecellisi vardır. O da ruhunu öyle teslim eder. Dolayısıyla ölmeden hepsi bellidir. Allah öyle beyan etti. Yoksa cennete gidecekse o cehenneme düşmez. Ama varsa bir Hak üzerinde varsa bir afolbiyan günahı, tevbe etmediği bir günahı, Allah'ın affetmediği bir günahı varsa, orada da cehennemden geçerken, sırattan geçerken yani, sırat yol demektir, cehennemin içinden geçen yoldan geçerken yolda onun ameli, cehennemlik amelini cehenneme gödermiş, onu karşılar. Evet. Herhangi bir hadisle Ayeti hükümsüz bırakmaya çalışmak et evet, küfürdür. Allah'ın vahyini inkardır. Hiçbir söz, hiçbir hadis ayeti nesetmez, hükümsüz bırakmaz. İsterse bütün insanlar birden onu rivayet etmiş olsun. Haşa. O eğer ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Hadislerim Böyle tartışma konusu olduğunda Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurun. Tutuyorsa doğrudur onu ben söylemişim. Tutmuyorsa o benden değildir. Onu atın dedi. Böyle bir şeyi nasıl peygambere yakıştırırsın? Allah'ın vahyinin dışında bir şey söylemesini. Evet zaten hadisin karışık olduğu, laf karıştığı bellidir zaten. Evet. Onlar cehennemliktir. Lafı yanlış Evet. Efendim, Trabzon'dan Cihan Çömürcüoğlu. Selamun Aleyküm. Bir hadiste şöyle geliyor. Canımı, gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum. İçimden öyle geçiyor ki, odun toplamayı emredeyim. Odun yığılsın. Sonra namazı emredeyim. Ezan okunsun. Daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim. En sonunda cemaate gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yakayım. Bu hadisi nasıl anlamalıyız efendim demiş. Aynı soruyu efendim bir kardeşimiz daha sormuştu. Azerbaycan'dan Muhammed Abbasov selam yollamış efendim. Aleyküm selam. Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde böyle bir şey var mı ki evinde namaz kılıp camiye gelmeyenlerin evini odun toplayıp yandırak böyle hadis var mı? demişler. Evet. Hem Abbas kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. El cevap böyle bir hadis yoktur. Neden? Yok. Alemlere rahmet. Evet. Allah'ın alemlerin alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber milleti camiye toplayacak sonra Gidip hepsinin, kalanların hepsinin evini içindekilerle beraber yakmayı isteyecek. Yani bir insan bunu kendine yakıştırır mı ki peygamberine yakıştırıyor. Bir mümin bunu kendine yakıştırıyor mu ki peygamberine yakıştırıyor bunu. Böyle bir düşünceyi. Evet böyle bir hadis yoktur. Resulullah Efendimiz'i ancak rencide etmek isteyen biri bunu söyleyebilir. Hadis diye bunu okuyabilir. Ya da kendi gönlündeki kinini, nefretini müminlere olan kinini, nefretini böyle kusuyor demektir bu. Namaza gelmedi, daha doğrusu cemaate gelmedi diye adam namazını evde kılıyor. Sana ne? Camiye gelse 25 kat daha Sevap kazanır. Ama işi var camiye gelmedi. Gidip evini mi yakacaksın? Camiye gelince mümin mi oluyor? Müslüman mı oluyor? Yani camiye gelmedi diye bir müminin evini yakmayı nasıl düşünebilirsin? Hem de içindekiyle beraber yalnız. Öyle sadece evini değil. Bunlar müminlerin düşmanları. İslam düşmanı. İnsan düşmanı. Allah bizden önce iman etmemizi istiyor. İman. Zaten bütün sorunumuz bu. İmanı öğrenmeden, iman etmeden amel ediyoruz. Çocuklarımıza da zaten aynı şeyi yaptık. İman et demek yerine, Allah'ı tanıtmak yerine, sevdirmek yerine onun Rabbi ile olan yakınlığını ona tattırmak yerine ne yaptık? Namazını kıl. Hemen diyor namazını kıl. 7 yaşına geldiğinde hemen namazı kıldır. Kılmadıysa döv diyor. E sen namazdan nefret ettirmek için elinden geleni yapıyorsun demektir bu. Dedim ya, şeytanın hilesi. Evet, böyle bir hadis yoktur haşa alemlere rahmet olana bunu böyle söylettirmek yalan yere ona iftira atmak ona yapılmış en büyük saygısızlıktır. bırak yani ibadet etmeyi benim şefaatim büyük günah işleyenleridir buyurdu sahabe sordu ya Resulullah ya küçük günahlar Buyurdu ki Allah buyurmadı mı ayet-i kerimede? Siz büyük günahlardan vazgeçerseniz Allah küçük günahlarınızı siler dedi, örter. Demedi mi? Onları Allah örtüyor. Onları Allah yok ediyor. Evet, ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaatim var. Evet, böyle bir peygambere bu sözü isnat edip söylemek, söyledim, ona yapılan en büyük saygısızlıktır. Herhangi bir hadis duyduğumuzda önce Kur'an'ın ölçüsüne vuralım. Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vuralım. Hayatının ölçüsüne vuralım. Öyle anlayalım. Bence bana göre biri söylemiş, kitapta böyle yazmış demekle deyip onu kabul etmek doğru değildir. Ayıklayacağız. Ona ait olanı bütün gönlümüzle alıp kabul ediyoruz ama Allah'ın vahyine peygamberin sünnetine, peygamberin hayatına, canlı Kur'an'a ters düştüyse onu kabul etmeyeceğiz. Laf lafa gelince o canlı Kur'an diyoruz. O zaman sünnet canlı Kur'an demektir. Evet. Efendim, Azerbaycan'dan kardeşimiz bir sorusu daha var efendim. Selam demiş. Akşamın hayır Aleyküm hocam. Selam. Sizleri çok seviyoruz. Seve seve izliyoruz. Uçar kasabada. Hocam Azerbaycan'da evlenen de mehir yoktu. Biz altın alırız. Onu evez eder mi? Evet. Zaten mehir olarak genel olarak e, altın şey yapıyorlar, veriyorlar. Onlar da zaten altını e, veriyorlar. Mehir olarak aynen geçerlidir ama altın olmasa başka bir şey o şeyi de mehir olarak verebilir yani her ne varsa ama genel olarak şu anda mehir olarak altın e, tercih ediliyor onun için aynen geçerlidir zaten orada da öyleymiş hayırlısı olsun inşallah kardeşlerimize selam olsun evet. efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencirci Esselamu Aleyküm diğer TV çalışanları. Sizi çok seviyoruz. Aleyküm Allah'ın selameti ve rahmeti sizin üzerinize olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah için seviyorum. Hocam mı desem, babam mı desem, paşam mı desem kelimeler yetmeyecek. Çok seviyorum. Selam edelim, ellerinden öperim Ne zaman ki TV'de görsem sanki içime bir ışık doğar. içim ısınır. Çok seviyorum babamı, hocamı, paşamı. Bana dua etsin. Allah'a menet olun. Sizleri çok seviyorum. Devamlı çiçekler yollamış efendim. Güller, papatyalar falan. Hocama yetmez biliyorum demiş selametle. Allah razı olsun. Kardeşimize, Necdet kardeşimize selam olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Amen. Hep söylüyoruz zaten bütün mesele. Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Allah'a olan sevgimizi ispatlamaktır. Resul Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Hayır yoksa hiçbir şey yok. Hayır yoksa şer vardır. Hayırın tersi, zıddı şerdir. Eğer sevmiyor ve sevilmiyorsak bu durumda bizde hayır yoksa Allah'ın Hayır, ismi tecelli etmemiştir. Rabbimizden, Rabbimizin güzelliğinden mahrum kalmışız demektir. Sevmeyi şöyle anlamak gerekir. Biri bizi sevdiğini iddia ederse, seni seviyorum ama senin çocuklarını sevmiyorum dese, bu doğru bir sevgi olur mu? Olmaz. Biri Allah'a, ''Ben seni seviyorum ama senin kullarını sevmiyorum.'' dese Allah senin bu sevgini kabul eder mi? Kullarını sevmesinin e, karşılığı Allah'ı sevmektir. Allah'tan gelir çünkü. Bu, Allah'ı sevmenin ispatıdır. Neye göre seviyorsun? Allah'a göre. O Allah'ı ne kadar seviyorsa, O'na göre seviyorsun. Ne kadar Allah'ın hesabını yapıyorsa ona göre seviyorsun. Allah için seviyorsun ya. Bununla beraber diyelim ki cahildir, hiçbir şey bilmiyor. Hatta mümin değildir. Onu sevmeyecek misin? Onu da seveceksin. Ona da ikramda bulunacaksın. İmanı ona ikram edeceksin. Ona rahmetle, merhametle muamele edeceksin. Allah'a davet edip ebedi hayatını kazansın diye yardım etmeye çalışacaksın. Niye? Allah'ın kulüdür. Allah onu kendisine kur olsun, olsun diye yaratmış. Bizden istediği nedir? Yardım etmektir. İkram etmektir. Evet. Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Ama seven ve sevilen mutlaka hayır nedir? Hayri bulmuş, hayri kazanmıştır. Allah bizi hayırlı olanlardan eylesin inşallah. Efendim Zahiye Işık Gök demir. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Allah rahmeti bereketi öncelikle mürşidimin ve bütün kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin üzerine olsun. Efendim Akika kurbanının önemi nedir ve kurbanı kesen kişi ne diye dua etmesi gerekiyor? Ve de kesilen kurbanın dağıtımı nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Babanın ellerinden öperim. Hayırlı yayınlar ve geceler. Allah razı olsun. Hakika kurbanı, yani özel bir kurbandır bu. Çocuk doğunca evet, kesilir. O yer doğduktan sonra, çocuğun dünyaya gelişi için kesilir. Zaten niyeti niyet gönülden yapılandır. Allah böyle bir nimeti ikram ettiği için, kulunu emaneten bize teslim ettiği için, Bizim için göz aydınlığı olsun diye, onunla beraber kazanalım diye ikram ettiği için hem dünyada hem ahirette bizim için evet hayır olsun, güzellik olsun, nur olsun. Bununla beraber bizden sonra da aynı şekilde onu Allah'a bir kul olarak yetiştirdiğimizde amel defterimiz kapanmaz. Hem dünyada birbirimizi severiz, yardım ederiz, destek oluruz. Hem ahirette. Birbirimizle de aynı zamanda kazanmış oluruz. Buna şükretmek için kurban kesilir. Niyet gönülden yapılır. Zaten o ikramı yaptığı için Allah'a şükür için kesiliyor. Evet Ne yapılması? Nasıl dağıtılır? Nasıl isterse öyle dağıtır. İsterse onu parçalara böler dağıtır isterse onu yemek hazırlayıp bir davet verip öyle ikram edebilir e, yasa böyle ile de şöyle ya da böyle olsun diye bir şartı yoktur nasıl isterse öyle dağıtılır ama e, bir yemek hazırlayıp dağıtmak daha uygun gibi görünüyor Şartlar, imkanlar, müsaitse abi Değilse onu dağıtır. Evet. Efendim, Hasan Turan Bursa'dan Senin aşkının olmadığı anım olmasın. Sensiz olmak bana kısmet olmasın. Huzurunda olduğum bir an unutulmasın. Hesabının unutulduğu amelin bulunmasın. Seviyorum seni, sevgim sonsuz olsun. Sevgim senin şansına layık olabilsin. Sevgim zatından makbul görülsün. sevgim senin sonsuz ikramınla olsun, elas bi bikum, işiten kulağım olsun, her emrine secde ile eğilmem, şanım olsun, muhatabımın seninle olduğu unutulmasın, duam değer değerindir, duam senin cemalin olsun. Allah razı olsun. Öyle olsun. Elestü bi Rabbikum. Allah'ın bütün kullarına olan hitabidir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, insanlar bütün insanlar cevap verirken ne dediler? Karu bela şehîdna. Evet ya Rabbi, dediler ki evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Söylemiştim bu hitap bir anlık bir hitap değildir. İnsanın bütün hayatını kaplayan bir hitaptır. Sadece böyle bu hitaba cevap verip evet sen bizim Rabbimizsin biz buna şahidiz dedik. Bu şahadeti unutmamamız gerekir. Onun için Allah öyle buyurdu. Allah Adem oğullarını kendi nefisleri üzerinde şahit tuttu. Sonra biz bunu bilmiyorduk, demeyesiniz diye. Bu durumda bizi şahit tuttuysa, biz de biz bunu bilmiyorduk diyemeyeceksek, mutlaka bizim, yani bu hitabın bizim gönlümüzde öyle derin bir yer etmesi gerekir ki, unutmayalım onu. Nasıl derin bir yer etmesi gerekir? O anda şahit olduk ya Rabbimize, Rabbimizin cemaline, güzelliğine şahit olduk ya, bizim onu hiç unutmamamız gerekir. Unutuyor muyuz? Hayır. Asla unutmamışız. Unutmamışız, kendi kedimizi kandırıyoruz. Neyi unutmadığımızı bilmiyoruz yalnız. Ama Allah bir şekilde onu bize hatırlatır. İlk insan, ilk peygamber, peygamberleriyle onu hatırlatır. Bak diyor, sana seni şahit tuttum. Seni Rablığıma şahit tuttum. Sen gördün. Sen şahit oldun. Ben senin Rabbi'm dedim. Sen evet dedin. Sakın bunu unutmayasın. Bir daha tekrar huzuruma gelinceye kadar bunu unutmayasın. Her anda bela diyesin. Sen benim Rabbimsin. Diyesin. Hayatı yaşarken Allah'ın evet, Allah'ın e, Kelamı da ezeli ve ebedidir. Bir anlık değildir. An bizim için. Zamanla mekanla kayıtlı olduğumuz için bizim için geçerlidir. Şu anda Allah bu hitabı yapmaya devam eder. Devam ediyor. Hem de bunu her anda yapıyor. Zamansız ve mekansız alemden yapmış bu hitabı. Bize yapmış. Sadece ruha değil. Bedenle beraber yapmış. Her şey Allah'ın kudretinde. Adem'in zürriyetini belinden alıp öyle şahit tuttu dedi çünkü. Nefisle beraber şu andaki, şu haldaki bütün safhalardaki halimizle. Yani bütün hayatımızda hangi safhaları geçiriyorsak ömrümüzün sonuna kadar Allah bu hitabı yapmaya devam ediyor. Bu hitap devam eder yani. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dikkat edersek senin değil Sizin diyor gene. Yani bize düşen hep beraber biz olarak kul olmaya çalışmaktır. Kulluğu ben olarak değil, biz olarak yapmaktır. Bu bir. İkincisi, Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, sen Rabbinin hesabını yapmak zorundasın. Çünkü sana seni o imtihana tabi tutan Allah'tır. Seni yaratan Rabbindir. Cemalini müşahede ettiğin, şahit olduğun Rabbindir. Sen de bu muameleyi Rabbim bana yaptı. Bu ikramı Rabbim bana yaptı. Bu imtihanı evet, Rabbim bana verdi, imtihana tabi tuttu. Deyip gerekeni, sen benim Rabbimsin deyip gerekeni yaptığında bela, şehidna dedin. Evet, sen benim Rabbimsin, ben buna şahidim dedin. Ama yok, bunu falanca yaptı, onun için böyle oldu. Sen bela demedin. Sen falancaya Rab dedin. Filanca şunu şöyle yaptı, onun için böyle oldu. Sen Allah'a berat, sen benim Rabbim'sin diyemiyorsun. Yani kendine gelmen lazım. Senin Rabbin kim? Hani alemlerin Rabbine iman etmiştin? Allah ben seni şahit tuttum demedi mi? Sen de bunu kabul etmedin mi? Niye sadakatini göstermiyorsun? Niye? Bera demek yerine la diyorsun, hayır diyorsun, yok diyorsun, olmaz diyorsun. Kabul etmiyorum diyorsun imtihani. Tabii ki. Allah'a niye bunu böyle yaptın diyemiyorsun ya. Onu yok sayıp başkalarını suçluyorsun. İmtihan bu. İmtihan istisnasız bu böyledir, eksiksiz bu böyledir. Her ne olursa olsun Rabbimizin rahmetinden tecelli ediyor. Muhabbetinden, sevgisinden tecelli ediyor. Bizi temizliyor. Nefsimizi tezkiye ediyor. Bize öğretiyor. Bizi yüceltiyor. Bizi bizden kurtarıyor. Bizi bizim düşmanımız nefsimizden, şeytandan kurtarıyor. Batmaktan kurtarıyor bizi. Onun rahmeti. Onu görmüyoruz. Kendimiz için hayır olanı başka türlü tercih etmişiz ya. Niye bu böyle? Bu, bu yanlıştır, ben bunu böyle istiyordum, dolayısıyla benim istediğim gibi değilse bu yanlıştır. Allah yaptı diyemiyor. Ne diyecek? Falanca yaptı, filanca yaptı, şöyle oldu, böyle oldu deyip sebeplere bakıp sebeplerin sahibini yok sayıyor, inkar ediyor. Yani bela demiyor. Evet, ben şahidim sen, benim Rabbimsin demiyor. Ama iman etmiş olsa öyle olmayacak, nasıl olur? ''Evet ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, bu muameleyi sen bana yapıyorsun. Ben seni seviyorum, ben senin muamelini seviyorum. Ben senin Rablığına şahidim. Rab, terbiye eden, büyüten, öğreten, koruyan, gözeten. Sen benim Rabbimsin, bana öğretiyorsun, beni koruyorsun, beni gözetiyorsun. Benim büyüyüp kemara ermem için bana yardım ediyorsun. Ben seni seviyorum. ''Senin muameleni seviyorum, bela şehidna'' diyorsun. Bunu her anda söylemen lazım. Her anda ya bunu söylersin, gönlünle söylersin, dilinle söylemen gerekmiyor. Yani, ''Ya evet kabul ediyorum, sen benim Rabbimsin, güzel yapıyorsun, ben buna şahidim, senin Rablığına şahidim.'' Diyeceksin, dersin ya da demezsin. Orada söyledik, söylememiz devam ediyor. Hayatı yaşarken her anda bize yapılan her muamelede Hayır olsun ya da şer olarak gördüklerimiz olsun bizim için hayır olsun diye Allah tecelli ediyor Allah aşktır muhabbettir Allah rahmettir Hayırdır ikramdır Kerimdir saf güzelliktir ama gözümüz kör olunca gönlümüz kör olunca çamura batağa batınca, onun güzelliğini görmekten mahrum kalmışız. Kendimizi mahrum etmişiz. Kendimize gelmemiz lazım. Ne zamana kadar gözünü böyle kapatacaksın? Allah sana gel deyince, melekleri göreceksin. Seni Allah'a götürecek olan melekleri göreceksin. O gün gözün açılır. Ama, o gün gelmeden senin gözünü açman gerekir. Bu çamurdan, dünyadan kurtulup kendine gelmen gerekir. Geldiğin alemde Rabbinle beraberdin. Kim bilir ne kadar kalmışsın orada. Kaç bin yıl, kaç milyar yıl. Onu Bir tek o biliyor. Oradan gelmişsin. Yani hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Hatırlamaya çalışman gerekmez mi? Neden sıkılıyorsun burada? Geldiğin alemin güzelliğini kaybettiğinden dolayıdır. Burayı cennete çevirmeye çalışıyorsun. çeviremez O alemi bulamazsın. Rabbine döner, bir Mürcid-i Kamil'le beraber oraya gidersin. Onu bulursun. Hatırlarsın onu. Yoksa burada çamura battıkça batarsın. Çamur bedene uyunca seni çamura gömer. Bataka gömer seni. Evet. Onun için dünyadan kurtulup geldiğimiz aleme gönlümüzü döndürmemiz gerekir. Ahireti dünyadan daha çok sevmemiz gerekir. Rabbimizi kendimizden nefsimizden daha çok Varlığımızdan daha çok sevmemiz gerekir ki oraya yol bulabilelim, oraya uçabilelim daha doğrusu. Gönlümüz kanatlansın, kanadımız kırılmış, kanadımız çamura batmış daha doğrusu. Dünyaya ait, nefse ait her neyin sevgisi bizi çekiyorsa çamura batırıyor o. Sevilmesi gereken Allah'tır. Sevilmesi gereken Allah'ın sana nefreti hakikatındır. Allah'ın tecellisi o. Allah'ın güzelliği o. Kendine dönmen lazım ki kendini kaybetmeyesin. Kendinle beraber olman lazım ki kendini kaybetmeyesin. Çamurla beraber olursan elbise bu. Çamura gömülürsün. Halbuki mesela ölüm bize kavuşmaktır. Niye o kadar irkiliyoruz ondan? Niye gitmeyi sevmiyoruz Rabbimize? Tanımıyoruz ondan. Sevememişiz ondan. Nasıl bir muamele göreceğimizi bilemiyoruz ondan. Ama sevseydik anlardık bunu. Mevlana'nın ölüm gecesi için düğün gecem demesini anlardık. O da insan çalışmış. Çabasını, gayretini sarf etmiş. Varlığını Allah'a kurban etmiş. Dünyayı ahirete kurban etmiş. Allah'a kurban olmuş. Rabbine aşık olmuş. Elbette ki mahşukunu isteyecek. Mahşuka gidilince sevilmez mi? Evet, Yunus Emre anlatıyordu. Mevlana'yla görüştüğümde Milletin sorunlarını dinliyordu o anda, beni yanına oturtmuştu dedi. Bir ara diyor bana dönüp dedi ki, biliyor musun hasretin bitmesine az kaldı. Gözleri böyle parladı dedi o anda. O anda ne dediğini anlamadım dedi. Sonra yalnız kalınca onu bir daha söyleyince ne demek istediğini anladım. Evet Bir süre sonra vefat etmişti. Hasretin bitmesine az kaldı. Evet. Mümin bu. Müslüman bu. Aşık bu. Evet, buyurun. Efendim Batman'dan İrem. Selamünaleyküm kıymetli hocam. <gülüyor> Aleykümselam. Nefsimiz, nefsimiz ile nasıl konuşmalıyız? Sonuçta bizi Allah'tan alıkoyan odur. Nasıl yapmalıyım? Allah razı olsun demiş. Evet. Nefsimiz deyince ben duygusu. Hani ben diyoruz ya ben duygusu. Onu biz oluşturmuşuz. Biz onu meydana getirmişiz. Onun o hale gelmesine bir sebep olmuşuz. Yanlışlarımız, hatamız, husurumuz, Ceharetimiz onun büyümesine sebep olur, vüslub olur. İblis benlikte bulunduğu için ben dedi, ben ondan hayırlıyım dedi. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Ben ona nasıl secde ederim dedi. Ben. Onu da konuşmak gerekir. Ona secde ettirmek gerekir. Adem'e. Ademe secde ettirmek gerekir. Görüyoruz mesela hakikisini yani bir bir sülük haminin sahtesi olduğu gibi hakikisi de var. Sahteyi eleştirdiği gibi hakikisini de eleştirip ben diyor. Neye göre? İşte şurada şöyle yaptı. Sen orada ne yaptığına bak, sen anlamazsın ondan. Sen onunla beraber ne kazandığına bak. Neyi kazanacağına bak. Evet, Nefsimizle nasıl konuşmamız gerekir? Hem iyilikle konuşmamız gerekir, hem tehdit etmemiz gerekir. İyilikle şöyle konuşmamız gerekir. Bak diyeceğiz ona. Ben seni Allah'a davet ediyorum. Allah'ın emrine itaate davet ediyorum. Ben seni cennete davet ediyorum. Sen de beni cehenneme davet ediyorsun. Allah'a isyana, itiraza davet ediyorsun. Ters tarafa gitmeye, cehennemin yoluna davet ediyorsun. Eğer ben sana uyarsam, ikimiz de ebediyen kaybederiz. Değil mi öyle? Sen bana uyarsan, ebediyen kazanırız. Şu inadı bırak. Allah'a karşı kibirlenmeyi bırak. Ben biliyorum demeyi bırak. Rabine kul olurken, ben Rabbime kul olurken, bana yardım et. Beni taşı. Sonra ebediyen kazanırsın. Cennette senin her istediğin vardır. Hem de ebediyen vardır. Ama burada, iki günlük, bir günlük dünyaya tenezzül edip, ebediyen kaybetmeme sebep olma. Bunu benden isteme. Zaten istesen de yapmam. Bana itiraz etme. Ben kul olmaya çalışırken, cennete koşmaya çalışırken, bana mani olma. Deyip nasihat etmek gerekir. Sonra ikimiz de rahat ederiz. Ebediyen kazanırız. Senin orada istediğin her şey vardır. Allah öyle bir hudu ayet Orada istediğiniz her şey vardır dedi. Bir de fazlası var. Kabul etmedi. Tam tersini yapmak lazım. Nefis neyi söylediyse tersini yapmak lazım. Onunla konuşmak lazım. Allah'a itiraz ettiğinde en ağır sözü ona söylemek lazım. Nefsin kafir olduğunu, hakikati örttüğünü, örtmeye çalıştığını herkes bilir. Ona söylemek lazım. Kafir olma. Sen kafirsen ben de müminim. Müminler mümine dosttur. Mümin kafire dost olmaz. Sen benim dostum olamazsın ve sen benim düşmanımsın. Bundan sonra sen neyi söylersen tam tersini yapacağım. O yapmak gerekiyor. Yapınca ne olur? Yapınca korkar. Nefis korkar. Yanlış yapmamaya çalışır. Tehdidi gördü ya. Kendini toparlamaya başlar. Nefisle olan bu savaşı kazanacağız. Söyledim. Gerektiğinde iyilikle, güzellikle o anlasın diye izah edeceğiz. Kabul ettireceğiz. Gerektiğinde tam tersine, tehditle onunla savaşarak bunu mutlaka bu savaşı kazanmamız gerekir. Bu savaşta eğer ruh kazanırsa yani biz hakikatimiz kazanırsa ebediyen kazanmış oluruz. Kaybederse ebediyen kaybetmiş oluruz nefiste olan savaşta. Evet. Efendim Mardin'den Muhammed isimli bir iznimiz. Tüm nebiler, nebimiz olduğu halde neden kabirde sadece peygamberimizin adını veriyoruz? Bütün nebilere, bütün peygamberlere imal ediyoruz. Ama öncelikle Allah hangi peygamberi bize göndermişse Önce O'na karşı sorumluyuz. O'na karşı sorumluluğumuzu yerine getirip getirmediğimizin hesabıdır bu. İmam öyledir. Bununla beraber bütün peygamberlere de iman etmiş oluyoruz. Kendi peygamberimize iman edince bütün peygamberlere iman etmiş oluyoruz. Ama kendi peygamberimize iman etmeyince hiçbir peygambere de iman etmemiş oluyoruz. Onun için. Yani evet, bunu da böyle anlamak gerekir. Bir sorusunda var izlerimizin. Diyanetin eksikleri var diye kaldırılmasını istemek doğru mudur? Kaldırılmasını istemekle diyanet kalkmaz. Herkesin eksiği var. Eksiği olmayan kimse ya da bir kurum var mıdır? Hepsi eksiktir. Bize düşen birbirinden ayırmaktır. Eksik varsa, yanlış varsa, eksiği yanlışı bir kenara bırak, doğruyu al. Sana lazım olan doğrudur. Eksik ya da yanlış değildir. Onun eksiği onda kalsın. Onun yanlışı onda kalsın. Belki sana göre eksik olan ona göre doğrudur. Belki de senin yanlış dediğin doğrudur. Doğru dediğin yanlıştır. Onu bilemiyorsun. Ama sen kendin için neyi doğru biliyorsan onu ondan al. Eksikse yanlışsa o da yerinde kalsın. Yoksa hiç olmasın demek doğru olur. Doğru olmaz tabii. Olsun. Her yerde her şey olsun. Herkes davet etsin. Onlara bir şey demeyelim. Eğer alacağımız bir şey varsa alalım. Gerisine de karışmayalım. Biz hesaba çekmeyelim. Biliyorsak hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyup onları davet edelim. Ama daveti kabul etmiyorsa zaten bir şey yapamazsın. Bize düşen kendimize bakmaktır. Allah kıyamet günü bize sen ne yaptın, sen neyi kazandın diye sorar. Başkasının ne yaptığını sormaz bize. Herkesin kendine bakması gerekir. kazanmak için çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Söyledim. Mümin bal arısı gibi her çiçekten öz toplu toplar. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Hikmet müminin yetik malidir. Nerede bulursa onu alsın. Sen hikmeti almaya bak. Nerede olduğuna değil. Hikmet mümine aittir. Hikmet Allah'a aittir. Nerede olursa olsun onu al. Gerisi Gerisini bırak. Evet. Efendim Aydın'dan Tuna Enis Duyar. Selamun Aleyküm değerli mürşidim. Sizi çok seviyorum. İnşallah iyisinizdir. Ben 40 günlük riyazet orucu tutup her günde 3600 adet Allah zikri çekmek istiyorum. Bunları yapmak istememin nedeni Allah'a daha çabuk vasıl olmak. İstememden kaynaklanıyor. Size danışmak istedim. Sizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Eğer bize danıştıysa bu durumda cevabı biz vereceğiz. Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye böyle bir şey yaptırmamıştır. Onun yaptırmadığını benim doğrudur demem doğru değildir. Evet öyle yapan müşid kamiller olmuştur. Ama bize göre durum öyle değildir. Bize göre durum sahabenin yaşadığı gibi yaşamaktır. En kestirme yoldan Allah'a vasıl olmak mı istiyoruz? Evet. Sahabenin yaptığını yapmaktır, tattığını tatmaktır. Yaşadığı gibi yaşamaktır. İman ettiği gibi iman etmektir. Bunun için kendi kendimize biz böyle yaptığımızda Allah'a vasıl olmuyoruz. Allah'a vasıl olmak başka bir şeydir. Allah'a vasıl olabilmek için Allah'a vasıl olmak olmuş bana kullarımı getir diye emir almış bir müşid-i kamille beraber yürüyüp vasıl olman gerekir. Vasıl olurken, bu yolculuğu gönül yolculuğunu yaparken Nefsin tezkiye edilmesi gerekir. Yani, ruhumuzla aramıza giren nefis perdelerini bir bir aşmak gerekir. Kendi kendimize orada oruç tutarak, riyazet yaparak, zikir yaparak asla Allah'a vasıl olmak mümkün değildir. Zaten, o riyazeti uygun gören, herhangi bir müşkid Kamil, o riyazeti uygun görürken, mürid, derviş o safhaya gelmiş. Son o perdeye gelmiş. O perdenin kalkması için onu yapıyor ona. Yoksa aklını kaybeder. Yoksa imanını kaybeder orada. Kendi kendine yapınca evet, kaybeder. Mesele Allah'a e, abd olmaktır, vasıl olmaktır, dost olmaktır. Mesele kendi kendimize Allah'ın bize nefrettiği ruha kavuşup o Allah'ın nefettiği ruh, Allah'a vasıla oluyor, huzura çıkıyor. Bunun için de o nefis perdelerinin temizlenmesi gerekir. Nefis tezkesi bu demektir zaten. Kardeşimiz bizi dinlesin, gerekeni yapmaya çalışsın. elinde geleni yapmaya çalışsın. Evet Böyle riyazete de gerek yoktur. Gönlünü bizimle beraber edip yürümeye çalışsın. Bu tek taraflı bir şey değildir. Çift taraflıdır. Onun yapması gerekenleri vardır. Bizim yapmamız gerekenleri vardır. Her birimiz yapmamız gerekeni yaptığımızda vuslat evet, gerçekleşir inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz Oy babam demiş Allah bizi sana layık evlad eylesin. İki cihanda da seninle diri eylesin. Tüm kardeşlerimi seninle Allah'a vasıl eylesin. Seni çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşimizi çok seviyoruz. Allah hepimizi huzura kabul etsin. Kabul ettik kullarından eylesin inşallah. Bir an önce ölmeden evvel ölmeyi pusulatıyı nasip etsin inşallah. İnşallah. Efendim Uriye isimli bir izlenimiz Merhaba, hayırlı akşamlar. Diğer TV programlarını dinliyorum. Allah razı olsun bize vesile olup Rabbimize yaklaşmamızı sağladığınız için buradan takipteyim demiş. Allah razı olsun. Yolu hep beraber yürüyoruz inşallah. Buradakiler başka türlü yürür. Yolu. Başka şehirlerde, başka memlekette olan kardeşlerimiz televizyonu seyredip yürür. Onun için biz diğer televizyonuna aslında televizyon demiyoruz. Diyar medresesi, diğer dergâhi, diğer Kur'an kursu. Artık her ne dersek diyelim bunu böyle anlamak gerekir. Eğer bizi televizyonu izlerken, bizi Allah ile beraber ediyorsa, Rabbimizi tanıyorsak, Allah'ın vahyini öğreniyorsak, hakikati öğreniyorsak, Allah'ın üzerimizdeki muradını, hikmeti öğreniyorsak, evet, o bir medrese. Sürekli medresede ders görüyoruz bununla beraber dergâhtayız demektir, dergahın eğitimini görüyoruz demektir. Bizi buna vesile eden Allah'a hamdolsun diyoruz. Efendim programımızın sonuna gelmişiz. İzn evet. olsa bir mesajla biterdim Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal, Aşkımı meşkimi senden alayım, sana nisbet ile şeref bulayım. Yeter ki senin bir parçan olayım ister kaftan ister çuleyle beni yar bana gönlünde bir yer ayır da ister sultan ister kulayla beni bizim deyip kara günde kayırda ister külhan ister küleyle beni resmetsem cemalin gönlüme ne ola bütün hücreleri aşkınla dola koku satsam her gün geçtiğin yola ister baban ister güleyle beni Devamlı efendim kim neyi kime ne için söylemiş orasını bilmem ama ben duyduğum her güzel sözü size dinliyorum, size dinliyor, gönlümde size topluyor ve size gönderiyorum. Benim kelimelerim, sözlerim kifayetsiz kalınca demiş. Allah razı olsun. Nurhan kardeşimize ailesine selam olsun. İstanbul'daki bütün kardeşlerimize selam olsun. Bir kul, Rabbini bilince, tanıyınca, anlayınca anlar ki her anda Allah onunla beraberdir, Rabbi onunla beraberdir ve her anda ondan bir şey istiyor. O kul her neye bakarsa baksın, Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. İman bu. Aşk bu. Aşık bu. Her neye bakarsa baksın, neyi görürse görsün, neyle, kiminle, konuşursa konuşsun önce Rabbini görüyor. Sonra onunla beraber görüyor. Ona tecelli ettiğini görüyor. Bunun idrakindedir Buna şahittir. Ondan sonra, yani ondan her ne meydana geliyorsa, aynı şekilde bir daha Rabbini görür önce. Rabbini görürken, elbette bir de onu da görüyor. Böyle görünce, böyle işitince, aslında, işittiği tek bir kelimedir. Onu yaratan Rabbi, ona seni seviyorum diyor. Ben, ben, sizin Rabbiniz değil miyim? Demek, ben sizi seven değil miyim? Sizin sevdiğiniz değil miyim? Seni sevip sana böyle muamele etmiyor muyum? Soruyor. Soruyorsa cevap istiyor senden. Senin de bela demen lazım. Evet. Her halükarda o kul bu hitabı işitiyor. Gönlü bunu işitiyor. Bunu tadıyor. Rabbim bunu böyle yaparak ben senin Rabbinim dedi. Ben senin Rabbin değil miyim? Ben seni seviyorum dedi. Onun için bunu böyle yapıyorum ama cevap istiyor. Cevap olarak ne dememiz lazım? Evet sen bizim Rabbimizin. Sen bizi sevensin. Sevdiğin için bu muameleyi yapansın. Bu ikramı yapansın. Ben de seni seviyorum. Ben senin sevgine şahidim. Sen de benim sevgime şahit ol Yarab. Diyoruz. Demiş oluyoruz. Kul, bu. Kulluk böyledir. Bir an bile unutmaz. Evet, Her anda bela şehitna der ve her anda Allah'ın ona ben senin Rabbinim ve ben seni seviyorum dediğini tadar. Aynı şekilde cevap verir. Sen benim Rabbimsin. Ben seni seviyorum. Benim mabudum sensin. Maşukum sensin. Mahbubum sensin. İlahım sensin. Sen benim subhan olan Rabbimsin. Her şey yerli yerinde ve mükemmeldir. Eksiksiz ve noksansızdır. Sen subhansın. Senin tecellin de, senin bana olan fiillerin, muamelen de subhandır. Subhan olan Rabbimi seviyor dememiz lazım. Diyoruz. Dememiz gerekir. Bu çamurdan kurtulmamız gerekir yani. Bu dünyadan, dünyanın sevgisinden, dünyanın o bağlarından kurtulmamız gerekir. Bedene ait olan bağlardan kurtulmamız gerekir. Kurtulup Rabbimizle, maneviyatımızla Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği hakikatimizle olup, onunla Allah ile olmamız lazım. Ki o hali yaşayabilelim. Gerisi, gerisi hepsi bunun içindir. Her ne varsa bunun içindir. Bunu kazanmak içindir. Hepsi Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi içindir. Allah'ın üzerimizdeki buradaki neydi? Abd olmamızdı. Ona aşık olmamızdı. Onun sevgisini, o aşkını kazanmamızdı. Aşık, maşukunu unutmaz. Aşık, maşukundan bir an bile ayrı olamaz. Aşık, maşukunun aşkıyla öyle bir aşk olur ki, Mahşukunu kendinde tadar. Tatmalıdır. Değilse aşık değildir. Onun aşıklıktan söz etmesi doğru değildir. Eğer mahşukunun huzurunda bir de kendini görüyorsa onun aşktan söz etmesi doğru değildir. Eğer mahşuk tecelli etmişse onunla isen senin olmaman gerekir. Maşukun ne dediyse o. Neyi seviyorsa, onunla onu seviyorsun. Onunla bakıyorsun. Onunla görüyor, onunla işitiyorsun. Onunla tutuyor, onunla yürüyorsun. Onunla diliyorsun, onunla seviyorsun. Evet, o Kutsi Hadis tecelli etmiş olur. Kurum beni sevince, ben de onu severim. Ben bir kurumi sevdim mi, Evet, benimle görür, benimle işittir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever, benimledir. O yok, ben varım. Demektir. Allah bizi hakikati anlayanlardan eylesin. Allah'ın üzerimizdeki muradını anlayanlardan eylesin. Benim muradım budur. Diyenlerden değil. Allah'ın muradı her neyse o üzerimde gerçekleşsin diyen kullarından eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, tecellisi, güzelliği bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, gönlünde tecelli etsin inşallah. Amin. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerde devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı inşallah programın girişinde sorarız. Buruşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimiz e amel olsun efendim.